the ambit'man. Çelenk varfra. İyi haftalar. Ee, Eylül ayında İstanbul Bienali ve hatta İstanbul Tasarım Bienali'ni gündeme taşıdım. Ee, İstanbul Bienali ve İstanbul Tasarım Bienali dünyada düzenlenmekte olan 200'ün üstündeki e, BNL'lerden İstanbul'da gerçekleşen ikisi aslına bakarsanız. Biraz dünya üzerindeki diğer BNL'lere e, göz atmak istiyorum bu programda. E, özellikle İstanbul BNL ile eş zamanlı başlamış olan e, ve hali hazırda devam etmekte e, olan BNL'lere değineceğim. İlk ki e, Lyon BNL'i olacak. Hemen akabinde komşumuz e, Yunanistan'dan Selanik Çağdaş Sanat BNL'ine bakacağız. Programın ikinci yarısına da Moskova Bienali'ne odaklanacağız. Son olarak da Göteborg'da düzenlenen e, uluslararası güncel sanat bienali ile programı tamamlayacağız. Bu bienallerden bir kısmında Türkiye'den de katılım söz konusu. Diğerinde tabii ki e, Türkiye ile bağlantısı var. Hepsine değineceğim. Öncelikle Lyon Bienali ile başlamak isterim. Fransa E, Fransa'nın ikinci büyük kenti Lyon ve Fransa'da düzenlenen en önemli Biennale Lyon Biennale'i 14.sü düzenleniyor Demek ki hemen hemen İstanbul Biennale ile aynı yaşta 1991 yılından beri Thierry Raspay direktörlüğünde Yani kurucusu olan direktörün hala devam ettirmekte olduğu bir Biennale e, Bir Biennale vakfı var arkasında e, iki yılda bir Çağdaş Sanat Biennale'i düzenleyen bu kurum diğer yıllarda da bir Çağdaş Dans Biennale ile anılıyor. Ee, dolayısıyla Lyon kentini Çağdaş Sanatlar alanında bir cazibe merkezine dönüştürüyor. Ve de bir üçleme, e, bir triloji önermişti Thierry Raspail Lyon Biennale'leri için. Modernlik ya da moderniteye odaklı bir üçleme Bu yıl e, 20 Eylül itibariyle bu üçlemenin ikincisi Emma Lavin küratörlüğünde hayata geçiyor. Yani yine konumuz modernite aslında. Fransa'da, Fransa üzerinde modernite kavramını sorgulamaya çalışan üçlü e, Biennale dizisinin ikinci ayağı. E, Lyon Biennale sadece Fransa'da değil dünya çapındaki... Ayrıcalıklı Biyenallerden biri sayılıyor. Küratörlüğü izlenen Emma Lavin, St. Pompidou'nun eski küratörlerinden hali hazırda Metz şehrinde Pompidou bir yeni bir müze açtı, bir bölüm açtı Strasbourg yakınlarında yani Fransa'nın doğusunda. Oradaki Saint-Pompidou'nun yani Saint-Pompidou Metz'in de direktörlüğünü üstleniyor. Ema Lavin floating territories yani dalgalanan dünyalar olarak çevirebileceğim bir başlık verdi Leon Biennale'ine. E, ve de düşüncelerini şöyle e, ifade ediyor. Bu Biennale için bir araya getirilen tüm sanatçılar sanat eseri tanımlamasının sınırlarını zorluyor. Bir sanat eseri artık statik bir şey değil. Rüzgarda dalgalanıyor. ...dalgalanan bir kumaş parçası, sıradan bir müzik eseri veya ormandaki modern bir heykel gibi olabilir. Bu yüzden burada sanat eserini yeniden icat eden gerçek sanatçıları davet etmek istedim ben diyor. Müzik yapan yani sanat üzerine müzik yapan gruplardan çok farklı e, örneklere kadar... ...modernite kavramını sorguladığı söylenen floating territories, dalgalanan dünyalar... E, ...adlı bir bienal organize ediyor... Maalesef 14. Lyon Biennale'inde Türkiye'den hiç sanatçı ya da proje katılımı söz konusu değil. Modernlik ya da modernite kavramında Fransa'dan rol model almış bir ülke olan Türkiye'den de sanatçı katılımı olmasını ben doğrusu beklerdim. Keza Emma Lavin ile zamanında İstanbul Modern'de düzenlediğimiz Modernlik e, Fransa'dan ve Türkiye'den Perspektifler Sergisi için de birebir küratöryal olarak yakın çalışma fırsatı bulmuştum. Türkiye'den de aslında sanatçılara aşina bir isim. E, Bienal'de belki vurgulamak gereken şöyle bir e, detay olabilir. Pompidou'dan bahsettim. Emma Lavin, Pompidou Metz'in direktörü hali hazırda ve Saint-Pompidou'nun eski küratörlerinden. E, Lyon Bienal'inde de Paris'teki Saint-Pompidou'dan yani Fransa'nın ulusal, modern ve çağdaş... Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonları ödünç alınmış. 20. yüzyıl sanat şaheserleri var. Ee, böyle bir özel bölüm var. Zira Pompidou bu yıl 40. yaşını kutluyor. Zaten ülke genelinde pek çok sanat kurumuna, e, müzeye, Biennale e eser ödünç veriyor. En kapsamlılarından biri de Lyon Biennale'ne verdiği ödünç. E, bunun dışında Lyon Biennale'nde 23 ülkeden 80 fazla sanatçı ya da kolektif e, projeleriyle yer alıyor. Euro News muhabiri e, Wolfgang Schipper Biyeneri neden ziyaret etmemiz gerektiğini şöyle ifade etmiş: İnternet ve sosyal medya gündelik hayatımızı radikal biçimde değiştirirken tam da bu aşamada bu biyeneride uluslararası sanatçıların ...bugün modernite konseptini sorguladığı e, bir Biennale var demiş... ...mutlaka görmemiz gerektiğini ifade etmiş. Thierry Raspas ise Biennale'in direktörü ise kurucusu yani aynı zamanda... ...moderniteyi keşfetmenin pek çok yolu var demiş. Bunlardan biri de Japonya kökenli bir telakki biçimi... ...yani yüzen ya da dalgalanan, su üstünde ya da dalgalanan dünyalar... ...bu düşüncenin kökleri 11. yüzyıla kadar uzanıyor... Basitçe açıklarsam e, diyor Thierry Raspail, bilge bir adamın karşısında durduğu dalgalara bakarak gezegenin değişme potansiyelini görmesiyle ve hiçbir şeyin ilerlebet olmayacağını fark etmesiyle ilgili bu bienal demiş. Bunu topyekün bir öngörüsüzlük halinde bugün yaşıyoruz diye ifade etmiş Thierry Raspail. BNL 20 Eylül'de açıldı. Hemen hemen İstanbul BNL eş zamanlı olduğu söylenebilir. Geçmişte zaten işbirlikleri de vardı iki BNL arasında. Ve 7 Ocak 2018'e de sürüyor. Yani birkaç ay daha var önünde. Fransa yolunuz düşerse e, hem müzik... Dans ve e, görsel sanatlar alanında önde olan Fransa'nın ikinci büyük kenti gastronomi konusunda da çok yetkin olan bu kente yunus düşerse mutlaka farklı farklı yerlerde düzenlenen bu... E, ...Biennale'i kaçırmayın derim. Ana makinenin her zamanki gibi eski yani nehir kenarındaki eski bir fabrika... ...bir antrepo, bir nevi antrepo olan yine taşıma amaçlı kullanılan La Sucrier... ...ama bunun dışında Lyon kentindeki Çağdaş Sanat Enstitüsü'nden tutun da... ...küçük küçük pek çok proje mekanı, Biennale sergilerini ağırlıyor elbette. Lyon Biennale 7 Ocağı kadar devam ediyor... Dediğim gibi hemen komşumuz olan Selanik Biyenel'e geçmek istiyorum. Altıncısı düzenleniyor onun da. 30 Eylül'de başladı. O da 14 Ocak 2018'e dek devam ediyor. Yolunuz Ocak ortasına dek. Komşu ülkemiz Yunanistan'ın Selanik kentine düşecek olursa bu Biyenel'i özellikle tavsiye ediyorum. Burada Türkiye'den de katılım söz konusu Kentin dört bir yanındaki farklı mekanlarda dünya çapında 75 civarı sanatçıyı ağırlıyor. Ee, Selanik Çağdaş Sanat Bienali, insanlık tarihi boyunca anlam ve niteliği dönüşüme uğrayan ev kavramını... ...İstanbul Bienalinden size bir şey hatırlattı mı iyi bir komşudan? Evet ev kavramını, yuva kavramını, göçmenlik sorunlarını e, sorunlarının gündemden düşmediği bir dönemde Imagined Homes... Yani hayali evler, hayal edilen yuvalar ya da vatanlar gibi hatta çevirmen mümkün. Imagined Homes başlıklı bir bienal düzenleniyor. Selanik Çağdaş Sanat Müzesi tarafından her zamanki gibi ağırlanıyor ve düzenleniyor. Ee, bu... BNL'e katılan sanatçıların yarısından fazlası açık çağrı yapılmıştı. Bu açık çağrıya projelerini sunan sanatçılar ya da ekipler arasından tespit edildi. Yunanistan'ın dışından 1500'e yakın sanatçı projesi başvurusu olmuş. BNL'in genel bir küratöryel ekibi var, tek bir küratörü yok. Bunlar arasından 35 tanesi BNL'e davet edildi. Dolayısıyla açık çağrıya gelen cevaplar değerlendirildi. Türkiye'den Deniz Sadıç var. Deniz Sadıç'ın katılımı söz konusu. E, i̇şi avizeyi ekonomik ve sosyal sınıf imgesi olarak ele alan bir iş yapmış. Adı Money Talks, para konuşur. Böyle bir yerleştirmesiyle Çağdaş Sanat Riyeleni'ne Selanik'teki bu Biyenel'e Deniz Sadıç katılıyor. Ama bir başka katılım daha var. Hatta bu biraz bir toplu katılım. Beşinci Çanakkale Biyeneli'nin... Bir seçki ee, bu Biennale'de Selanik Biennale'ne misafir olarak gidiyor hatırlayabilirsiniz programlarda gündeme getirdim hariçten sanat programında daha önce açık radyo dinleyicileriyle paylaşmıştım 2016 yılında düzenlenmesi planlanan bir Biennale'de 5. Çanakkale Biennale'i Adı da Anavatandı, Homeland yani Selanik Biyener'in bu Imagine Homes konseptiyle de son derece e, ilişkiselliği vardı. 42 sanatçı davet etmişlerdi. 20. yüzyılın ulus devlet tanımı kapsamında ana vatan kavramına dair gözlem ve kurguları ele almaya amaçlıyorlardı. Maalesef Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi ortam da etkisiyle son anda sergiler kurulurken iptal edildi bu Biennale 5. Çanakkale Biennale şimdi 6. Selanik Biennale'nin hem coğrafi komşuluktan hem de kavramsal ilişkisellikten dolayı bir işbirliğiyle birliğiyle misafiri oldu böylece Çanakkale Biennale'nin den bir seçki 30 Eylül 14 Ocak tarihleri arasında Selanik Bienali'ne taşınmış oldu. Bu kapsamda yer alan sanatçılar Ahmet Elhan, Noray Kasper, Reisi Kamphi, Sermin Şerif gibi isimler e, Çanakkale Bienali için aslında yapmış oldukları, sergilemeyi umdukları çalışmaları 6. Selanik Bienali kapsamında Makedonya Çağdaş Sanat Müzesi'ne taşıdılar. Orada sergiliyorlar. Bu ilk ...yani bir ilk niteliğinde bu iki BNL arasındaki işbirliği... ...böylece Ege Denizi'nin iki karşı kıyısında... ...aynı coğrafi, belki aynı toplumsal ve siyasal kaderi paylaşan... E, ...iki BNL'in umarız ki... ...uzun soluklu bir işbirliğinin ve diyaloğunun... ...ilk adımı olacak. İki BNL'den bahsettim, bahsetmek istediğim iki BNL daha var hariçten sanatta... ...ama bir müzik arası e, vermek istiyorum öncelikle... E, Maalesef bir sanat tarihçiyi, feminist bir sanat tarihçiyi kaybettik. Linda Nochlin, 86 yaşındaydı. Onun adısına Petty Smith'ten Gloria çalmak istiyorum. Ee, biraz da Linda Lonchin'in anısına kendisini hatırlatmak isterim. Malum 1960'larda feminist hareketlerin sıkça gündeme getirdiği konulardan biri... ...kadınların sanatta, edebiyatta, bilimde ya da müzikte... E, ...tarih sahnesinde yeterince yer almadığı, işte büyük isimler çıkartmamış... Olmalarıydı bu tartışma e, kadınların kendi toplumsallığı içinde e, ne ifade ettiklerini ve cinsiyet kavramı tartışmalarını da e, daha derinleştiriyordu. E, i̇şte bu bağlamlar içinde belki de ortaya bir e, eser çıkartan Linda Nodzin 1971 yılında feminist hareketlenmeye cevaben onun kapsamında neden hiç büyük kadın sanatçı yok başlıklı bir makale E, ...kaleme almıştı ve sanat tarihi özellikle feminist sanat tarihi açısından çok büyük e, devrim niteliği taşıyordu. E, sanat tarihini feminist bir bakış açısıyla yeniden ele alıp yeniden okumaya davet ediyordu, sorguluyordu. E, çok ses getiriyordu. E, bunu takip eden yıllarda ise Anne Sutherland Harris... İşbirliği yapmıştı Linda ve Los Angeles'ta Women Artists 1550-1950 yani 400 yıllık periyotta kadın sanatçıları ele alan bir sergi düzenlemişti. Ee, Avrupa ve Amerika'dan toplam 12 ülkeden 83 kadın sanatçının 150 e, yapıtı yer almıştı ve sergi kataloğunda... E, bu konuyu ele almışlardı ve bu konunun tartışılması gerektiğini özellikle vurgulamışlardı. eleştirel ve özellikle feminist sanat tarihi okumalarında çığır açan bir isim dilinden için onun anısına Pet Smith'ten Gloria çalmak istiyorum. sonrasında hariciten sanat programına devam edeceğim. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milding a of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. say be She when it as Hariçten sanat programındayız. Ufak bir teknik arıza yaşadık galiba sesim gelmedi. Tekrar ediyorum. Ee, dünya çapında Biennallerden haberlerle karşınızdayım. Ben programcınız Çelenk. Teknik masada Robi var. Petit Smith'den dinledik Gloria. Lyon ve Senanik Biennallerinden bahsettim. Her ikisi de Ocak ayı da hala devam ediyor olacaklar. İki Biennallerden daha bahsetmek istiyorum. Moskova Biennalli ve Göteborg Biennalli. Moskova Biennalli'nin yedincisi düzenleniyor. 18 Eylül'de başladı 18 Ocağı kadar gezmeniz mümkün yolunuz Moskova'ya düşerse Küratörlüğünü Japon bir isim yürütüyor Yuko Hasegawa İstanbullu BNL takipçileri bu isme aşinalar Zira Yuko Hasegawa 2001 BNL'inde de İstanbul'da küratörlük yapmıştı. Ego Kaç, Ego Fugal başlıklı bir Biennale'di bu. Ee, ve de Moskova Biennale'nin küratörlüğünü yapmak için davet edildiği zaman Clouds Forest adlı yani bulutlar ve ormanlar adlı ...bir e, konsept önerdi, bulutların ötesindeki ormanlar olarak nitelendirdi. E, günümüzde sanatla uğraşan insanlar kendi alanlarında kalarak, kendi topraklarında gezinerek... E, ...yeni bir dil arayışı içindeler dedi. Bu sebeple kültür kökleri orman metaforun olarak bir anlam bu bulabilir diye önerdi. Bu anlayış herhangi bir e, ulusal üretimi ya da ulusal sanatı içinde barındırmıyor dedi. Bulut hakkında ise bulutun bir metafor olduğunu özellikle belirtti. Gençlere daha yakın olan yani bu cloud meselesi gençlere daha yakın olan teknoloji ve internet alanını özellikle gündeme getirmek istediğini söyledi. Ormanla bulutun etkileşiminin bir sonucu olarak yeni eserler ve yeni bir dil ortaya çıkmasını hedefliyorum diye belirtti. Bienal'de Türkiye'den doğrudan bir isim yok. Yukasegawa'nın küratörlüğünü üstlendi Bienal'de ama Hüseyin Çağlayan yani Kıbrıs kökenli Londra'da yaşayan 1970 Lefkoşa doğumlu bir sanatçı ve tasarımcı onun modacı olarak da Dünya çapında herkes tanır Onun bir çalışması var Farklı kültür ve tarih iklimlerinin yorumcusu olarak kabul edilen bir isim E, Saha Derneği'nin desteğiyle Biyenel'e davet edildi. E, Hüseyin Çağlayan'ın Inersia adlı bir yerleştirmesi Moskova Biyenel'in 18 Ocağı kadar gezilebilir durumda. Üç heykelden oluşuyor. E, bu projesinde bir insanın geçici hareketini yakalamayı ve yeni bir elbise yaratmanın sofistike teknolojisini betinlemeyi deniyor diye ifade etmişler. E, Asya'dan Avrupa'ya miras getirilen kültürel sınırlar aracılığıyla izleyeceği sembolik bir yolculuğa... Çıkartıyor İnersiya adlı eserinin Moskova bir izlenebilecek Bu eserin bir şeyin Başka bir şey nasıl dönüştüğüne Dair bir yorum Sunduğu belirtiliyor Eee Moskova-Bienneli 18 Eylül'de başladı. Yedincisi düzenleniyor. Yuko-Hasekava küratörlüğünde. Yedinci İstanbul-Bienneli'den hatırlayacağınız bir küratör. Bulutlar-Ormanlar, Clouds Forest ve bu ikisi arasında çift yönlü bir ok işareti kullanarak Bienneli'nin kavramsal çerçevesini ortaya koymuştu. Dolayısıyla ikisinin birbiriyle karşılıklı olarak etkileşimi her ikisi de metaforik olarak kullanılıyor elbette. Son olarak Göteborg Uluslararası Çağdaş Sanat Biyeneli'nden bahsetmek istiyorum. Burada da Türkiye'den bir sanatçı var. Çalışmalarını İstanbul'la Londra arasında sürdüren Fatma Bucak e, bu Biyeneli'e katılıyor. 9 Eylül'de başladığı Göteborg Biyeneli Nordik yani İskandinav coğrafyasının önemli sanat etkinliği olarak e, görülüyor ve 19 Kasım'a kadar devam ediyor. Diğer bahsettiğim Lyon, Selanik ve Moskova Biyenellerini neredeyse Ocak ortasına kadar görmeniz mümkün. Göteborg Biyeneli'si içinse biraz acele etmek gerekiyor. Zira 19 Kasım'da kapanacak. E, Where do land and you begin? On Secularity başlıklı bir biyenal. E, Navhak küratörlüğünde düzenleniyor. Navhak çeşitli seferler İstanbul'a gelip konuşmalar yapmış. Bir küratör e, Salt. Davet etti bir konuşması e, gerçekleşiyor, onun müjdesine İstanbul'da da yolu düşüyor ve saha e, desteğiyle Fatma Bucan'da yeni bir İşe Göteborg Bienali için üretilmiş durumda. ...İskandinavya'nın en önemli Biennallerinden biri Göteborg. Biennale 2001 yılında başlamıştı. 8. Biennale İsveç'in en büyük sanat etkinliği olarak kabul ediliyor... ...ve Avrupa'daki genç ve heyecan verici bir sanat etkinliği olarak tarif ediliyor. Her edisyonunda bir ya da birkaç uluslararası küratörü Göteborg şehrine davet ediyor. Kentte vatandaşlarla, sanatla ilgilenen kişilerle dünyadaki sanatçıları diyaloğa sokmaya çalışıyor. Ee, Ve Fatma Bucak'ın Biennial için yeni yaptığı işten de bahsedeyim Fantasies of Violence, şiddet fantezileri olarak Türkçeleştirebileceğim. E, 117 adet çift taraflı çinko baskı plaka üretmiş Fatma Bucak. Her birinin üzerinde şiddet temsilleri, şiddeti temsil eden farklı soyut Çizimler var bu Çinko Baskı plakaların ve tam 117'ler 117 taneler e, bu görüntüler yani bu soyut çizimler Fatma Bucan Türkiye Fransa ve Amerika'da topladığı gazetelerden seçildi e, işaretlerin soyut hali. ...imajın kemiklerini bulmak istermişcesine e, görüntüleri temel kompozisyon çizgilerine bölüyor. E, ve Fatma Bucak bu yolla temsili şiddetin arkasındaki gerçekliğe e, ulaşmaya ve algımızı bunu nasıl yönlendirdiğine dikkat çekmeye çalışıyor diye ifade etmişler. Göteborg'a yolu düşecekler için Fatma Burcuğ'un bu BNL'e özel yaptığı Fantasies of Violence 117 parçalı bu işi özellikle tavsiye ediyoruz. Bugün hariçten sanat programında dünya çapında 4 BNL'den Lyon, Selanik, Moskova ve Göteborg BNL'lerinden haberler getirdim. Önümüzdeki hafta ben programcınız Çelenk konuk olarak bir sanatçıyı Ali Kazma'yı ağırlıyorum. Onun Paris Jeux Depom'da açtığı sergiyi konuşuyor. Olacağız. Hepinize iyi haftalar dilerim. Haricden Sanat, gezegenden kültür sanat haberleri.